1760, numaralı konu, Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in faziletleri hakkında bir hutbe irat etmesi, evet, Aykame bin Kays, bir gün Kufe Mescidi'nin minberinde eliyle vurarak şunları anlattı, Hazreti Ali bu minber üzerinde bizlere hitap etti, bunda Allah'a hamd üsena alır ettikten ve onun dilediği şeylerden bahsettikten sonra şöyle buyurdu, Hazreti Peygamber'den sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir'dir, ondan sonra da Ömer'dir, biz bunlardan sonra hakkında Allah, Teala'da, Allah'ın hüküm vereceği bazı şeyler yaptık, Hazreti Ali bir gün minbere çıkıp Allah'a hamdü yü sena alır ettikten ve hz, peygambere salatü selam getirdikten sonra şunları söyledi, Hz. Peygamberden sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'dir, ikincisi ise Ömer'dir, Allah teala hayrı dilediğine bahşeder, Hz. Ali bir hutbesinde Allah'a hamdü yü sena alır ettikten sonra şunları söyledi, içinizden bazı kimselerin beni Ebu Bekir'le Ömer'den üstün tuttuklarını duydum, eğer daha önce sizi bu konuda uyarmış olsaydım bu kişileri cezalandırırdım, ben, hakkında uyarıda bulunmadığım konularda sizi cezalandırmaya hoş karşılamıyorum, ancak şu andan itibaren kim böyle bir şey söyleyecek olursa ona iftira cezası vereceğim, Hazreti Peygamber'den sonra insanların en hayırlısı bu Bekir, ondan sonra da Ömer'dir, bunlardan sonra biz, hakkında Allah Teala'nın dilediği gibi hükmedeceği bir takım şeyler yaptık, halifeliği sırasında bir gün Süveyd bin Afle Hazreti Ali'ye gelerek, Ey müminlerin emiri, bugün, yanlarına uğradığım bazı kimselerin Ebu Ömer hakkında ileri geri konuştuklarını duydum, dedi, bunun üzerine Hazreti Ali Minber'e çıkarak şunları söyledi, cansız maddelere can verip kukkuru tohumları yeşerten Allah'a yemin ederim ki Ebu Ömer'i ancak faziletli müminler sever, diğer taraftan bu ikisine haddi aşan sapıklardan başkası buz etmez, binaenaleyh onları sevmek ibadettir, insanı Allah'a yaklaştıran bir ameldir, onlara buz etmekse haddi aşanır. Bazı kimseler, Hazreti Peygamber'in kardeşleri ve arkadaşları, Kureyş'in efendileri ve Müslümanların babaları olan bu iki şahıs hakkında neye dayanarak ileri geri konuşuyorlar, böyle kimseler benden değildir ve ben kimin onlar aleyhinde konuştuğunu duyarsam onu cezalandırırım, Haşimoğullarından bir genç sıfinden dönen Hazreti Ali'ye şunları söyledi, Ey müminlerin emiri, senin bir cuma hutbesinde, Ey Rabbim, Raşid halifeleri ıslah ettiğin konularda bizi de ıslah et ve bize onlara baktın etmiş olduğun faziletleri de bahset diye dua ettiğini duydum, Raşit halifeler dediğin kimlerdir, bunun üzerine gözleri yaşla dolan Hazreti Ali şöyle buyurdu, Raşit halifelere bu Bekirle Ömer'dir, onlar İslam'ın önderleri ve Hazreti Peygamber'den sonra kendilerine uyulan kişilerdir, onlara tabi olanlar dosdoğru bir yola girmiş, bu ikisine yapışan Allah'ın hizbine dahil olmuş olurlar, Allah'ın hizbine dahil olanlarsa kurtuluşa ermiş demektir.